Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Bulut Aslan'a teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler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 Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta söze nasıl başlayacağımı bilemiyorum aslında tam olarak. Türkiye'de biz katliamlara, insanların ölümlerine çok alıştık. Hatta bunu kanıksamaya başladık. Biraz da insanlıktan çıkmaya başladık gibi geliyor bana. Biraz da kendimde de gözlemlediğim bir şey bu. Bir insan canı bile çok aziz olduğundan aslında... Bir insanla on insanın ölümü arasında nitelik açısından kanaatimce büyük bir fark yok. Fakat niceliğin artması üzüntüyü daha da arttırıyor. Hele ki Soma'da yaşadığımız olay gibi bir olay olduğunda bir kat daha fazla oluyor. Bu sebepten bu haftaki programı Soma'daki yaşanan faciaya ayırdım ben. Türküler dinlemek biraz zor belki ama ben Soma'da yaşanan Faciaya uygun olacağını düşündüğüm bir liste hazırladım. Eğer yüreğiniz dayanırsa bu hafta sizleri bu türküleri dinlemeye davet ediyorum. Ve bu program bir tartışma programı ya da haber programı olmadığı için yorum yapmayacağım pek fazla. Özellikle siyasi olarak hiçbir şey söylemeyeceğim. Aralarda küçük küçük belki bir şeyler paylaşacağım sizlerle. Sadece türküleri dinleyelim istiyorum bu hafta. İlk dinlediğimiz türkü Somalı. Zeybeği'ydi. Manisa yöresinden derlenmiş. Bu arada Manisa'da iki tane Zeybek var. Başka Zeybekler de var elbette ama birisi Soma Zeybeği ismini taşıyor. Muzaffer sarıözen tarafından derlenmiş. Az önce dinlediğimiz ise Somalı Zeybeği ve genelde piyasada Soma Zeybeği olarak bilinir. Ben de bağlama çalmayı öğrendiğim yıllarda geçmiştim bu Zeybeği. O zaman bana da Soma Zeybeği olarak öğretmişlerdi bunu. Fakat notaları açıp baktığımda bu zeybeğin isminin Somalı olduğunu gördüm. Belki önce Soma Zeybeği olarak derlenmiştir. Ardından Soma'dan yine bir zeybek derlendiğinde birinin ismini Somalı Zeybeği yapmışlardır. Bu bir varsayım. Bunu ise yöre ekibinden Ahmet Yamacı derlemiş. 9 ölçüye sahipti. Ve TRT'nin Halk Çalgıları Topluluğundan dinledik. Şimdi sırada İsmail Altun Saray'ın İncidir isimli albümünden dinleyeceğimiz bir türkü var. Daha doğrusu bir usun hava. Sözleri Karacaoğlan'a, müziği ise Musa Eroğlu'na ait. Var git ölüm, bir zamanda yine gel. Git ölüm bir zamanda yine gelam. Ahıp et alırsın, komasın beniye. Var git ölüm bir zamanda yine. getirim bir zamanda yine Git ölüm bir zamanda da yine gel. yine gel. yine gel. Cemal Sueyya'nın üstü kalsın isimli şiirinde söylediği gibi her ölüm erken ölümdür ama kimileri daha da acı oluyor Erken olmasının ötesinde. Şimdi de Musa Eroğlu'nun Bir Nefes Anadolu isimli albümünden Söz ve Müziği Sıddık Doğan'a ait olan bir türkü dinleyeceğiz. Bunun ismi ise Acı Ölüm Genç Ölüm. Acı ölüm genç ölüm Bu nasıl gitmek gülüm Acı ölüm genç ölüm Bu nasıl gitmek gülüm Kara haber tez gelir Kırdım kana Giden Yoluna Gitti Sen Yerine Gitti Feryadı Bizde Kaldı Solan Gülüne Gitti Giden bizde kaldı solan günen gitti giden yolunlan gitti sen yeni gitti heryadı bizde kaldı solan günme Programın başında artık bu gibi olaylara çok fazla alıştığımızdan ve bu sebepten insanlıktan bile çıkmaya başladığımızdan söz etmiştim. Bunun sebeplerinden birisi de bu gibi olayların kısa sürede unutulması Türkiye'de. Bu bağlamda Turgut Uyar'ın Ölüme Dair Konuşmalar isimli şiirlerinden kısa bir parça paylaşmak istiyorum sizlerle. Turgut Uyar şöyle yazmış. Ölüm bir hatıra gibidir insanda. Kah hatırlanır, kah unutulur. Fakat bir gün, bir gün nihayet gözle görülür, elle tutulur. Bu Soma'daki olay da gerçekten gözle görülüp elle tutulur bir nitelik arz ediyor. Umarım ilerleyen yıllarda, aylarda bu olay unutulmaz. Ve hem acıların daha iyi iyileşmesi, sarılması mümkün olur. Hem de belki ders çıkarılır bunlardan. Kimi dinleyiciler belki çok naif şeyler söylediğimi düşünecektir. Ben de aynı kanaatteyim aslına bakarsanız. Ama bunlar sadır olan şeyler söylemesem olmuyor. Şimdi sırada Hüseyin Tuğra'nın Kilit isimli albümünden dinleyeceğimiz bir türkü var. Bedirhan Kırmızı'dan Ahmet Yamacı derlemiş bu türküyü. Urfa yöresine ait. Ölçüsü 18'lik, usulü ise 2-3-2-3. Ve türkünün ismi Al Yeşil Dökün Anneler Mezar Taşıma. Yeşildökün anneler mezar daşıma. Al yeşildökün anneler mezar daşıma. Genc yaşlım ne de sık sık anılan kavramlardan birisi kader, birisi de fıtrat. Onlarla ilgili de birkaç şey söyleyeceğim. Kelimelerin daha doğrusu kavramların kendisiyle ilgili. Fakat ondan önce son olarak bir de Metin Altıok'tan bir dörtlük okumak istiyorum sizlere. Şiir okumak konusunda kötüyümdür ama hele ki radyoda aktarmak istiyorum bunu. Dörtlükler ve desenlerden bu dörtlük şöyle yazmış Metin Altıok. Yıllardır herkesin bu garip ülkede sanki kadermiş gibi çektiği yanlış iliklenmiş gömlekte bir düğmeyle iliğin gülünç çaresizliği. Aslında kadere yüklediğimiz birçok şeyi yanlış iliklenen gömle ol, gömlekte olduğu gibi müsebbibi biziz diye düşünüyorum. Ve bunu da aynı zamanda İslami literatüre dayanarak kanıtlayabileceğimi de söylüyorum. Bunu bu programda yapmaya çalışmayacağım ama bundan hiç şüphem olmadığını açık ve net bir biçimde söyleyebilirim. Şimdi sırada Tolga Çandar'ın Doğu isimli albümünden yine bir Urfa türküsü var. Sırada Mukkim Tahir'den yani Tahir Oturan'dan Muzaffer sarıözen derlemiş türkü 6-4'lük ölçüye sahip. Bir varyantı da Orta Anadolu'dan derlenen bu türkünün ismi Gele gele geldik bir kara taşa. Diğer ismiyle bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. kader kavramlarının son günlerde çok kullanıldığından bahsetmiştim. Fıtrattan çok kısaca söz etmek istiyorum. Bu kelime yarmak, kazmak anlamına gelen fatr kökünden türemiş. Ve lisan Arap'ta yaratılış, yapı, karakter, tabiat gibi anlamlarla kullanılıyor. Çok kısaca bir parantez açarak bu arada fıtrat ve meşrep arasındaki farka da değinmek istiyorum. Her insanın fıtratı aynıdır. Yani Yaratılış ilkelerimiz aynıdır. Fakat meşreplerimiz farklı farklıdır. Bir insanın fıtratına aykırı davranıp davranamayacağı belki felsefi olarak tartışılabilir. Yani bunun dışına çıkılır mı çıkılamaz mı? Fakat fıtratımızın uygun gördüğü şekilde davranabileceğimiz gibi bunun aksini de yapabiliriz gibi geliyor bana. Örneğin kimi işlerinde doğal olarak yaratılıştan tehlikeli yönü bulunması demek... Bu tehlikelerle ilgili önlemlerin alınmayacağı ve bu fıtrattan gelen tehlikenin en aza indirilemeyeceği anlamına gelmiyor. Bunun dışında kimi işlerin fıtratında da eleştiriye muhatap olmak, bununla karşılaşmak vardır. Ya da zaman zaman bazı olağanüstü durumlarda hakaretlerle bile karşılaşabilirsiniz. Bulunduğunuz konum gereği buna hem soğukkanlı hem de sağduyulu yaklaşmanız gerekir. Çünkü... O işin meşrebinde de daha doğrusu o işin fıtratında da bu vardır. Bu bakımdan İslami literatürü ve terminolojiyi kullanarak karşısındakilere saldıranlar önce bu terminolojiyi kendileri içselleştirmeli ve İslam'ın düsturlarını kendi hayatlarına yedirmeliler. Aksi takdirde söylediklerinin hiçbir samimiyeti kalmıyor en azından benim nazarımda bu böyle. Fıtratla ilgili aslında çok şey de söylenebilir. İbn Arabi de bir şeyler söylemiş bununla ilgili. İslam literatüründe de bir şeyler bulunabilir. Ben sadece bu kadarla yetineceğim. Sadece kavramların doğru kullanılması ve tutarlı olunması gerektiğiyle ilgili bir vurgu yaparak bitireceğim. Şimdi sırada bir Rumeli türküsü var. Bunun künyesiyle ilgili bir malumatım yok ne yazık ki. TRT'de ya da herhangi başka bir kaynakta da bulunmuyor füngesi Nazlı Öksüz'ün Hasret Simli albümünden dinliyoruz. Yeni Cami avlusunda. Dayanmaz. bir sevdim bir de güzel annem, yürek dayanmaz. sırada bir Rumeli türküsü daha var Ondan önce kısaca kaderden de bahsetmek istiyorum. Kaderden bahsetmek istiyorum derken şüphesiz kader, fıtrat gibi bir kavram da değil. Çok daha çetrefil. Tecelli, rıza, tevekkül gibi İslami terminolojide kullanan diğer kavramları da yanında barındıran ve çözümünün müşkül olmadığını imkansız olduğunu düşündüğüm bir konu. Temelde iki görüş var bununla ilgili. Birisi cebriye, birisi kaderiye. Cebriye'ye göre insanın iradesi yok. Yapıp ettiği Hiçbir şeyde bir dahli söz konusu değil. Allah tarafından önceden yaratılmış fiiller bunlar. Kaderiye ise bunun yanlış olduğunu iddia ediyor. Yani insanın iradesi olmadığı zaman herhangi bir ceza ve yükümlülük de yüklenemeyeceği için böyle bir şeyden bahsedilemeyeceğini söylüyor. Bu tartışma daha ziyade e, yaratma üzerinden yürümüş belli noktalarda özellikle. İnsanın iradesinin olması fiiller yaratması mümkün değildir diyerek Cebriye akımı kendi görüşlerini temellendirmeye çalışıyor. Burada bir kafa karışıklığı var kanaatimce. Çünkü fiilleri ya da fiillerin imkanını Allah yaratabilir fakat siz o çerçeve içerisinde onlardan birini seçerek tecellinin vuku bulmasını bu ifade biraz yanlış oldu ama sağlayabilirsiniz. Dolayısıyla yaratma konusuna burada halel gelmiyor aslında. Bu tartışmalar bir tarafa yani kaderle ilgili çok şey söylenebilir. Boettius'un Providentias'ına da bakılabilir. Başka şeylere de gidilebilir. Ama sonuç itibariyle insanın iradesinin yok sayılması aslında İslami gelenek açısından da büyük tehlikeler içeriyor. Kaderin İnsan iradesini tamamen dışa attığını söylemek büyük hata. Aslında aklımda şu anda birçok örnek uçuşuyor. Bunlardan birisi futbolla ilgili örneğin. Futbolun kuralları bellidir, sahası bellidir. Bu kurallar dışına çıkamazsınız. Fakat nasıl oynayacağınız size kalmıştır. Kader biraz bunun gibi. Bir de Hero isimli film geliyor aklıma. Şu anda biraz sessiz düşünüyorum. Ee, i̇zleyenler vardır muhakkak. Filmde 3 farklı hikaye anlatılıyordu ve 3 farklı hikayede de kahramanların sonları aynı bitiyordu fakat iradeleri ve karakterleri farklıydı. Dolayısıyla sonuçta geleceğimiz nokta belirlenmişse bile yani bizim sonucu değiştirme gücümüz yoksa bile o sonuca giden yolda nasıl yürüdüğümüz de çok önemli gibi geliyor bana. Bu kadar tartışmalı konuya girmek istemiyorum. Sözümü bitireceğim. Fakat Hero... İsimli filmi bu gözle seyrederseniz kader bağlamında belki biraz daha aydınlatıcı olabilir. Bir de Boetius'un Providentia kavramına da bakılabilir bununla ilgili. Şimdi Kolombiya müzikten çıkan Türk Halk Müziği isimli albüm serisinin altlar isimli CD'sinden bir türkü paylaşacağım sizlerle. Kaynak kişi Hüseyin Yaltırık derleyen ise Nihat Kaya. Türkü misket ayağında yani do diyez ve fa diyez arızaları alıyor. Ölçüsü 18'lik, usulü ise 2-3-2-3. Çalın davulları. Son İmkansız olduğunu söylediğim kader problemiyle ilgili birkaç şey söyledim. E, ve bu pideryadan damla sadece ki kafamı bile toplamakta zorlanıyorum nasıl ifade edeceğim hususunda. Fakat benim okuduğum ve öğrendiğim İslami gelenekte e, en temel olan husus şudur. Tevekkül ve rıza kavramıyla birlikte de düşünmek lazım biraz kaderi. Bir kişi elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra Vuku bulacak olan şeye rıza gösterir, yani mütevekkil bir tavır gösterir, tevekkül eder. Ancak bundan sonra gerçekleşen şeylere mukadderat denebilir. Aksi takdirde bunları yapmadan herhangi bir şeye kader diyerek üzerine örtmek pek mümkün değil. Hele ki az önce bahsettiğim yaratma kavramından ortaya çıkan epistemolojik, ontolojik bir zemini olan tartışmaları yürütebileceğini hiç zannetmediğim, Kişiler bunu bilhassa yapmamalı. Şimdi de bu haftanın da anlam ve önemine uygun olduğunu düşündüğüm bir uzun hava var sırada. Bir Neşet Ertaş uzun havası bu. Garibin Dünyada Yüzü Gülmez isimli albümden dinleyeceğiz ve Neşet Ertaş kendisi yorumluyor. Kader kader derlerdi bu nasıl kader? Kadehlerinde Bir yetim gibi Ellerim koynumda Bıraktı kader Of Kadeh Kadeh Gel korun gönadım Amam budananda alem yokadır kader kader Anadolu halk türkülerindeki bed dualar da çok hoşuma gidiyor benim. Hatta önceki yıllarda sizlere bahsetmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Vaktim olursa bed dualarla ilgili de bir makale yazmayı düşünüyordum. Halk türkülerindeki. Şimdi de böyle bir türkü dinleyeceğiz. Malum olduğu üzere gerçekleşen her eylemin bir faili var ve bu fiil bazı şeylere sebep olur. Soma'daki olayında müsebbipleri olduğu, kesin en azından müsebbip denmese bile sorumluları olduğu. Bu türküyü onlara ithaf ediyorum. Elimde 3-5 farklı yorumu var aslında bunun. Fakat bu listeye en çok uyan buydu. O yüzden bunu aldım listeye. Muharrem Ertaş'tan Kemal Arısan ve Abdullah Gündüz derlemiş türküyü. Mi Bemol ve fadiye Arızaları alıyor. Yani Tatyan Kerem Ayağı'nda olan bir türkü. Bu Kırşehir türküsünü Gülşen Kutlu'nun Sebep isimli albümünden dinliyoruz ve Soma'nın sorumlularına gelsin. Evin yıkılsın sebep. We'll yeah. programın sonuna ayırdığımız bölümde Mahsuni Şerif'ten bir türkü dinleyeceğiz. Türkü de Aşık Mahsuni Şerif'in kendisine ait. Bu da bir tevafuk oldu aslında. Zira dün Mahsuni Baba'nın Hakka yürüyüşünün seneyi devriyesiydi. Bu vesileyle Mahsuni Baba'yı da anmış oluruz. Dinleyeceğimiz Mahsuni Şerif türküsünün ismi Madenciler. Ve böylece bu haftada programın sonuna gelmiş olduk. Destekçimiz Bulut Aslan'a çok teşekkür ediyorum. da uzun süredir görüşemedik ama buradan selamlarımı, sevgilerimi de gönderiyorum kendisine. Sağ olsun. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. Madenciler Ücreti bir aferindir Zehir solur madenciler Girdi kara yüzleri ak Yaşamadan hayli uzak Kömür gibi kadere bak Bilmem nolur madenciler Girdi kara yüzleri ak Yaşamadan hayli uzak Kömür gibi kadere bak Bilmem ne mu Canlar yuday yuday Biz demette o uykuday Toplu ölür madenciler Dile kolay kuyu dibi Salınır gezer gibi İnsanelik maden gibi Fosil olur madenciler Dile kolay kuyu dibi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 Yüzünde sevda güder, derinlerden selam eder. Bu dünyada gömür gider, duman gelir madenciler. Dermasını boyudardır, bize kolay ona zordur. Bir onurlu teri vardır, bunu bilir madenciler. Dermaksuni kuyu dardır Bize kolay ona zordur Bir onurlu teri vardır Bunu bilir madenciler. ilet titreşimler. Brezilyalı dostumuz Emre Dağtaşoğlu. Desteği için Açık Radyo deneyicisi Bulut Aslana teşekkür ederiz.